Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunar Perin Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhabalar. Ee, bu hafta e, 1 Eylül e, tarihi itibariyle e, denizlerde e, kalkan av e, yasağının sona ermesi ve gırgırların e, denize açılması meselesini Slow Food Türkiye ve Fikir Sahibi Damaklar Liderlerinden Defne Kor Yürek'le birlikte konuşacağız. Kendisi stüdyoda bizi kırmadı geldi. Hoş geldin ben Defne. Gelmez, gelmez, miyim. gelmez <gülüyor> miyim? Şimdi sen bu işe artık neredeyse kendini adadın diyebiliriz. Senelerdir bu işle uğraşıyorsun. Artık giderek de uzmanlaştın. <gülüyor> Öyle oluyor. insan öğrendikçe öğreniyor. Evet doğru. Öğrenmenin de sonu yok. Kesinlikle. Ee, şimdi istersen biraz e, yani bu e, her sene zaten belli mevsimde bu av yasaklarının kalkması meselesini konuşuyoruz ama hep algı şöyle işte sen de geçenlerde yazdın. Ya işte yine bu sene Çinekop'a doyacağız. İşte e, balıkçılar e, denize açıldı. <gülüyor> i̇şte yani bunu böyle çok e, gurur ve e, mutluluk vesilesiyle e, anons ediyor. Medya da tabii bunu e, körüklüyor. Ama tabii işin aslı öyle değil. E, yani istersen biraz ...bu denizlerdeki yani aslında, durumla başlayalım. Yani çok basit bir şey var. Umut fakirin ekmeği. <gülüyor> yani başka hiçbir şey değil. Denize çıkan balıkçım yavrum bütün hayatı boyunca bunu öğrenmiş. Denizde avını yakalamayı öğrenmiş. Ekmeğini denizden çıkarmayı öğrenmiş. Tabii ki her sezonu çıkarken bir Umut diyor ki bu yıl çok balık olacak. Birincisi bu var. İkincisi bu balıkçıların çok uzun yıllardır altında ezildikleri borçları var. Kabzı mallarına borçları var. Hmm. Biliyorsun balık e, bir av... E, dolayısıyla ne bankaların ne hükümetlerin e, destekledikleri, kredi verdikleri, önden ödedikleri bir alan değil. E, ancak ve ancak koskoca bir gırgır gır teknesi yapıyorsan sonra el konulabilecek bir malzeme yaratıyorsan ancak banka sana bir kredi veriyor. Hı -hı. Yoksa ben bu yıl şu kadar balık tutarım nasıl olsa sana da böyle öderim üzerinden kimse kimseye borç para vermiyor. Ama iki yıl öncenin rakamlarından söyleyeyim bugün çarpın bölün siz tahayyül edin. 20 metre 25 metre boyutundaki bu çok büyük bir gırgır bir teknesi değil hı hı. bir gırgır gır kayığının denize çıkabilmesinin ağustos ayındaki maliyeti 150 bin lira. Şimdi bu adamın bir reisin yüz bin lirayı ve bütün bir yaz boyunca ekmeğini ve ondan sonra da evine bırakacağını ekmeğini nasıl kazanmasını bekliyoruz? Kaç kilo bir buçuk liradan hamsi satacak ki Hı -hı. böyle bir parası olacak. Hı -hı. Bunun üzerine gidiyor bankadan yapamıyorsa kabzımala gidiyor. Kabzımala'dan bu parayı alıyor ağlarını onaracak, teknesini onaracak, üstteki e, tayfasına platka verecek evlerine para bıraksınlar diye. E şimdi bu para kimden bulacak? Kabzımala'dan. Kabzımala'dan o borcu alıyor. Kabzımala bunu bir kağıtla senetle ver. Sözüne istinaden veriyor ama sözün karşılığında da gene kağıt, senet, makbuz olmaksızın balığını alıyor. Ve balıkçının o balığı kaça sattığını, nasıl bir para kazanıldığını takip imkanı yok. Deniyor ki 5 ila 8 yıllık borçlar var gırgır reislerin üzerinde. Hı hı. Şimdi yavrum bu reis denize çıkarken kabzımalonu gazlıyor. Diyor ki bak bu yıl çok güzel palamut olacak ne güzel kazanacaksın. <gülüyor> Sen zaten hayır demesi mümkün değil. E gırgır reisi de... Tayfayı çekmek zorunda. Da, o da çünkü ortak kaya para kazanacak ki şey de kazansın, e, Tayfa da kazansın. E, tayfa da reis diyor ki bu yıl şahane lüfer olacak. Bu gazla giriyoruz. şey zaten. Gırgır gır reislerini böyle tuhaf bir dünyayı kurtarma durumları var. Biz halkımıza ucuz protein yedireceğiz. Sanki böyle sorumlulukları varmış gibi. Onların işi değil bu. <gülüyor> Misyon edinmişler Sonra, bunu. Evet. Nedense basında bu durumu böyle zannedersin ki hani e, mal bulduk yağmalayacağız. Bu zaten evet. aynen durum bu yağmalayacağız. Evet. Ve bunun... ...şahane bir heyecanıyla gaz veriliyor ve halk iniyor ve tabii hiç kimse de üzerine düşünmüyor. Çin'e kopmuş, Çin'e ne tuymuş bunların boyu neymiş, ne olmalıymış. Bizim evet. nüfusumuz bu şehirde minimumda 15 olmuş. Denizdeki balık aynı bile olsa 20 yıl öncesiyle, 40 yıl öncesiyle, 100 yıl öncesiyle oransı olarak mümkün değilmiş. Bunların hesabını kimse yapmıyor. Evet ve tabi ortada anlaşılan o ki e, inanılmaz da kayıt dışı bir şey dönüyor. Fevkalade. Yani evet. bir iddiaya göre şimdi TÜİK bu rakamları nereden uyduruyor onu da hmm. bilmiyoruz. Çünkü kayıt yok. Kayıtın olmadığı hmm. kayıt, yerde evet. yani Türkiye'de kişi başı ne kadar balık yediğimizi kim neye göre ölçüyor? Ben bilmiyorum ama hmm. bir iddiaya göre 6 ila 8 kilo kişi başı. Kişi başı. Evet bir balık Aya yani İstanbul'la Van arasında herhalde bir fark vardır diyorum ama gene de biz bir standarttan alalım. 6 diyelim bak en aşağıya çekelim. 15 ile çarp böl. İstanbul'un zaten ihtiyacının 90 ve üzeri olduğunu seziyorsun, 90 bin ton ve üzeri olduğunu seziyorsun. Hı hı. Bizim şimdi halimiz yenilendi, yeni halinde durumu henüz belli değil ama bir önceki halimiz yeni kapı su ürünleri halimizin kapasitesi, hal müdürünün o dönemki beyanına göre 40 bin ton. Hı. Yani minimumda 90 bin ton nerede? Halin kapasitesi kırk bin ton nerede? nerede? Zaten buraya kanaatimce Maliye Bakanlığı'nın dehşet bir şeyle aciliyet içerisinde bakıyor olması lazım. Çünkü hani en kötü ihtimalle devletin hükümetlerin bakışında bu bir milli kaynak. Evet. Ve bu milli kaynağın ciddi anlamda talanı söz konusu. Evet her, her yerde olduğu evet. gibi. Her yeri nasıl talan ediyorsak denizleri de Çok ve süredir. denizlerdeki e, doğal hayatı da bu şekilde talan ediyoruz. Ve geldiğimiz noktada e, ne durumdayız? Yani Marmara Denizi'nde hep anlatılıyor işte e, yıllar boyunca balık e, konusunda ne kadar bereketli olduğu ama işte yanlış avlanma. Ee, şimdi başlayacak mı gene yani tabii, bu tabii, mallara reisler bu kadar bağımlı olduğuna göre e, hiç boy, boyuna posuna bakılmadan ...yine başlayacak Şimdi herhalde. ülkemizde gerçek anlamıyla bir şey kuramadığımızı biliyoruz... ...demokrasi kuramadığımızı biliyoruz. Yani sivil örgütlenmesiyle, üniteleriyle... ...yukarıya doğru çalışan, tabandan tepeye doğru çalışan... ...bir demokrasi kuramadığımızı biliyoruz. Hep sürekli bir düzeltme ve bir eğri olan bir şey... ...dikiş dikerek toparlama gayretindeyiz. Bu sistemin içerisinde çok iyi biliyoruz ki... ...sermaye yaratanlar... İktidarla ilişkiye geçiyorlar. Çünkü başka türlü zaten ekonomilerini, e, iktidarlarını, e, sermayelerini yönetemiyorlar. Şimdi balıkçıda da durum çok farklı değil. Balığını satıp şirketleşebilen e, büyük ağlarla, bunlar zaten iki elin parmaklarını geçmezler, e, çiftlik sahibi. Ee, üretici noktasında hmm. aynı, aynı yerde sayılıyor Balıkçı dediğiniz zaman hmm. Çiftliği de balıkçı sayıyoruz Onlar da e, kabzı mallarda Yarattıkları sermaye oranında iktidarla ilişkiye giriyorlar Dolayısıyla yasaların gelmesini ve ondan sonra denetlenmesine ciddi anlamda etkileri oluyor. Ne kadar zorlarsak zorlayalım. Zaten çok güzel Beyi Çak'ın bundan birkaç yıl önce şahane bir karikatürü vardı. Bu yıl birkaç defa fikir sahibi damaklardan paylaştık gene. Orada diyor ki işte STK'lar istedi. Lüfer'in boyunu uzattık. <gülüyor> Tam <gülüyor> Türkiye'ye göre. Balıkçılar bıraktık takılmıyoruz. Herkes memnun hayatından diyor. Orada koplar defne yaprakları sıçrıyorlar tezgahta. Şimdi durumumuzun gene bu olacağı aşikar. Çünkü Hı -hı. değişen bir şey yok bu defne dengelerde. Daha kötüsü var. Yeni kapı e, su ürünleri halini kapattık. E, yeni bir hal yapmak için Gürpınar geçen yıl açılacaktı. Hmm. Geçen yıl yetişemedi. Bu yılda na Tamam açıldı. Hmm. E, bu Naat Tamamlık şöyle Naat Tamam. Girişin çıkışın denetleniyor olması lazım kimin tezgahının olduğunun belli olması malların olduğu kadar kooperatiflerin tezgahının olması hmm. lazım. Kooperatiflere üye olmayan balıkçıların tezgah satın alabilme kabiliyetinin olması lazım. Bunların olmadığı bir yerde zaten İstanbul gibi bir megapolde balığın giriş çıkışını kontrol altına oh, alamaz. Mümkün değil. Aynen. Ve orada denetimi yapacak unsurların e, balıkçıyla sürekli bir muhabbetinin olması lazım. Geçen gün e, bizim e, aktivistlerimizden Ayşe Ayşenur Arsanoğlu Yeşil Gazetede güzel bir röportaj yayınladı. Hı -hı. Erdoğan Kartal'la yapılan İstanbul su ürünleri kooperatifler Birliği Başkanıdır. Erdoğan Bey e, ver yansın ne diyor. Yani bizimle Birlik Başkanı kooperatifler, Birlik Başkanı bizimle tek bir istişare yapılmadı. Bütün bilgilenme çabalarımız sonuçsuz kaldı. Burası açılıyor ama ne giriş çıkışı belli, ne tezgahımız belli, ne süreç belli. Yeni kapıdan da beter olacak. Burada denetim olmaz diyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. Yeni kapıdayken biz gidip baskın yapabiliyorduk. Şimdi <gülüyor> Şimdi bunlar çok uzak bir yer. Çok uzak. Gözlerden uzak. Çok uzak. Benim orada otelde falan kamp kurmam <gülüyor> lazım. Sabaha karşı oradan. Yaparız onu da yaparız. Geri latak değil. Yaparız. Evet yapılabilir evet peki bir ara verelim e, aradan sonra e, denizlerdeki durum konuşmaya evet, devam yok. edelim. ploca pues come masticar ya les quema ya muy hiscan mi fragos ir ya ni glía We're Dragons Iriani, poli, Dragons se gustaron poli, para kopi, papa poli, 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında Slow Food Türkiye ve e, fikir sahibi damaklar liderlerinden Defne Kor Yürek'le e, denizlerdeki durumu e, konuştuk. Oradaki e, yapı e, nasıl işliyor biraz ondan bahsetti bize. Aslında tamamen kayıt dışı bir sektörle karşı karşıyayız. Belki bu denizlerdeki aşırı avlanma... Veya yanlış avlanma meselesi hep balıkçıya mal ediliyor ama aslında işin o görünen yüzü görünmeyen tarafında aslında çok ciddi bir yine çevre mücadelesi dönüyor. Çünkü niye? Giderek su kaynaklarımızı kaybediyoruz. Küresel ısınma kaynaklı olarak yağışlar azalıyor, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim. Dediğimiz gibi denizlerdeki ekosistemi bozan yanlış avlanma şekilleri, kirlilik, su kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Su kaynaklarını hızla tüketirken tabii ki oradaki ekosisteme de çok ciddi zararlar veriyoruz. Sulak alanları giderek hızla e, yok ediyoruz ve aslında su kıtlığıyla e, giderek de e, daha fazla yüzleşeceğimiz günler bizi bekliyor. Peki şimdi bu. E, Gürpınar'daki balık halinden e, bahsettik. İşte aslında e, bu balık e, meselesine, e, denizlerin korunması meselesine e, yine çok etki edecek bir sistem kurulmadığını görüyoruz orada yani evet, aynı tas evet, aynı hamam. Evet güzeldi elektronik hmm. bir sistem olacaktı orada kapıdan gelen araçların plakalarından onların üzerindeki kayıt cihazlarından hangi <gülüyor> şey giriyor kim giriyor ne kadar mal indiriyor o mallar tamamen su ürünleri mühendislerinin ve devletin denetçilerinin hükümetin denetçilerinin olduğu şeyin giremediği balıkçının kabzamanın giremediği bir üniteye girecekti orada boylarına türlerine e, ...haklarına göre ayrılacaktı... ...ona göre düzenlenecekti... ...ve e, kimsenin e, dokunmadığımı... ...elektronik olarak takip ed edebildiği... Hı hı. ...bir müzayedeye çıkacaktı... Evet. ...ve balıkçı da... E, ...Kabzımal'da oturduğu yerden... ...belki de düzeni takip edebilecek... ...ne kazandığını, ne kaybettiğini hı hı. görebilecekti... E, ...ve böyle bir sistemde... tabii ki TÜİK'te rakamları... ...doğru takip edebileceği için... ...belki de devletin kaynakları... ...şimdi kaynakları derken içim acıyor ama... ...kaynakları yönetmesine dair de... bir e, politika geliştirmesi mümkün olabilecekti. Bunların hiçbiri yok. Kaldı ki bizim denizlerimizdeki balık stoklarımıza ilişkin kaynağımız yok. Yani oturuyoruz, hmm. çalışıyoruz. Şu kadar balık yok oldu diyoruz. Sayeden yani İstanbul'daki, Marmara'daki Lüfer'de yüzde 58 gibi bir düşüş oldu. Ustkurumu'da yüzde 95 gibi bir düşüş oldu. Çok olduğu, ciddi bir yani rakam. Evet, bütün bu rakamları, soyunu kuruttuk aynen, yani. Aynen. Bütün bu rakamları telaffuz ediyoruz. TÜMEPA'nın geçenlerde güzel rakamlarına baktım. Sonuçlar bir STK'dır. Güvenilir bir STK'dır. Bu ...rakamları bulmuş demek ki bir araştırma yapılmış. Ama bu araştırmaları neye göre yapıyoruz? Biz tezgaha gelen balıkla yapıyoruz. Hı hı. Onun boyuna bakıyoruz. Rakamlarına... ...şeyden geçişine bakıyoruz. Halden geçişine... ...bakıyoruz. Kayıt dışımız var denizdeki stoğu bilmiyoruz. Dolayısıyla bir politika yaratmamız mümkün değil. Ha, hepimiz sürekli, ben dahi, zaman zaman gırgır reislerine şey yapıyoruz, e, kızıyoruz, çullanıyoruz tam lafın, kelimesinin manasıyla <gülüyor> bütün bunun sorumlusu onlarmış gibi ama hepimiz dörder, beşer tane pembe tişört alırken e, bu adamların ekmek teknesi deniz ve son yabandan gıdamızdır balığımız. E, bu yani küresel ekonomi içerisinde oturabileceği hiçbir yeri yok. Yani on yıl önceki usul bin yıl önceki usul, 100 yıl önceki usul doğanın bahşettiği, ürettiğinden sen topluyorsun. Evet. Avcılık yapıyorsun. Bunun bu sisteme de uyumu mümkün değil. Biz geldiğimiz noktada o bu falan da işlemezken İstanbul'da bu yılda bunun takibi yapılmayacak. Hı -hı. Bu bizim omuzlarımıza. Yani İstanbulluların ve Türkiye'de herkesin yani balığın tezgahın önünden geçen, tabağında balık görmek isteyen, Hı -hı. çocuğuna balık yediren herkesin sorumluluğu haline geliyor. Evet. Bu ne demek? Çok basit tablolar var. Yani eğer sosyal medya kullanıyorlarsa fikir sahibi damaklarının sayfasına baksınlar. Değilse bakanlığın sayfasına baksınlar. Hmm. Bakanlığın sayfasında su ürünleri e, şeyinin altında, sekmesinin altında bir poster var. O evet. posterde en fazla tükettiğimiz, ticarete hmm. en fazla konu olan balıkların... Bugünkü yasal boyları var. Evet. O boyların arasında iki tanesi yasal boyları yetersizdir. Biri lüfer, hı hı. diğeri palamut. Palamut, evet. palamut 25 santim der orada. Aslında 38 santim olması lazım. Bir kez olsun yöresin. Yani biz üç çocuk hmm. olsun diyoruz insanlar için. Bu balıklar bir kez olsun, <gülüyor> <gülüyor> çocuk sahibi olsunlar ki türleri bitmesin, yok olmasın. Lüfer'de de 20 santim der. Doğru olan 29-30 santim. Hmm. Ee, eskiden çatal boy bakıyorduk. O zaman 14, yani ama bunlar uzun uzun... Yani ayrı ayrı ölçme biçimleri 24 santim yeter geliyordu ama o zaman kuyruk boyunu eklemiyorduk. Kuyruk boyunu eklediğimiz bu durumda minimum 27 hatta tercih an 30 olması lazım. Dünyada lüfere yasal avlanma boyu getirmiş olan bütün ülkeler 30 santimden gidiyorlar. Çünkü bu balığın sahiden kendini çoğaltabilmesi, nesini devam ettirebilmesi için bu gerekiyor. Ha bu yeterli mi? Şimdi hamsi bir buçuk lira kilosu yaşasın, koştur koştur <gülüyor> alıyoruz. Çocuğumuz, çoluğumuz yesin tabii ki ama hamsi aynı zamanda bu lüfenin, bu palamutun besini. Eğer onu aç bırakırsak gene aynı şekilde. Yetmiyor, kullandığımız deterjanlara bayılıyoruz. Hijyenik evlerimiz olsun, mis koksun, o kimyasallar sularla gidiyor. Giden suların her biri bu balıkların bünyesinde çocuklarımıza o deterjanları yediriyoruz. Evet. Yetmiyor, içtiğimiz, aldığımız bütün antibiyotikler... Gerekli gereksiz. Sularla, e, kanalizasyonlarla denize varıyor. Bu balıkları etkiliyor. Kirliliği de unutmamak lazım. İnsanın bu gezegene çok büyük bir bedeli var. Çok. Avcılığıyla, kirletmesiyle ve bütün bunun sorumluluğunu biz evet titreyerek, evet altında ezilerek. Çünkü yani bedelimiz çok ağır e, hissetmek ve ona göre tüketmek durumundayız. Ne olur karışlarını ötsünler hı -hı, dinleyicilerimiz. Hı. Bir karışlar, tabii bir 21 santim. Evet, peki. Balıklarını e, da bilsinler. Dünyada... <gülüyor> bu tip e, şeylere e, balıklara asgari boy ölçüsü koymuş olan e, ülkelerde daha yüksekken biz niye bu kadar e, daha e, küçük boy ölçüleri standart e, olarak vermişiz bu balıklara? İşte bundan, bundan ticari olarak kar yapan e, sermaye sahipleri oluştuğu için e, biz başladığımız zaman kampanyaya 2010 yılında e, sadece lüferin boyu yoktu çinekop içinde ayrı boy vardı hmm. böyle saçma bir tebliğimiz vardı yani aynı balığın bebeğine <gülüyor> yakalama boyu büyüğüne yakalama boyu koymuşlardı. 14 santim çinekopun boyuydu. 20 santim lüferin boyuydu. Sonra baktılar ki tamam yani bunda bir tuhaflık var. Herkes de alay ediyor durumla. O zaman lüfer 14 santim olsun dediler. Çünkü bundan para kazanılıyor. Yani denizde iddia o ki bizim Marmara Denizi'nden avlayabildiğimiz geçmişte 40-50-60 yıl önce avcılığımıza konu olan balıkların Olağanüstü bir kız, yüzde yetmiş, yüzde seksen bir kısmı artık avcılığımıza konu olmuyor. O balıklar yok artık, artık çünkü yok. bu denizde. Aynen öyle. Yani burada orkinos vardı. Evet. Burada kılıç balığı vardı. İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorum. Kılıç balığı, Kılıç balığı yine burada evet verilmiş 125 santim ama e yani bulursan. Bütün, bütün denizlerimiz için verilmiş hmm. oluyor ve İstanbul Boğazı'nı özellikle söylüyorum. Çünkü burası aynı zamanda bir biyolojik koridor. Yani hmm. Karadeniz'in evet. tatlı sularla beslenen o HES'lerin üzerine kurulduğu muazzam besin indiren denizlere, ırmaklarıyla, nehirleriyle beslenen o meralarda yumurtlamanın karşılığında çoğalan balıklar İstanbul Boğazı'nı Ege ile yani dolayısıyla Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş alanı olarak kullanıyorlar. Buradaki canlılık çok önemli bir işaret. Adalar bölgesindeki meraların canlılığı, İstanbul boğazındaki geçişin çokluğu, canlılığı bunların her bir aslında bizim tabiatımızın, bizim ekosistemimizin ne kadar çalışıyor veya ne, ne kadar kırılgan olduğunu görmemiz, gözlemlememiz için işaretler. Evet. Bunu isterseniz uçan kuşlardan biliriz. isterseniz denizden geçen balıklardan ama burası biyolojik bir koridor. O yüzden de bekliyoruz. Evet. Burası her zaman bir mega kent Burada olur. aslında şey var tabi hep dönüp dolaşıp Aynı yere geliyoruz doğadaki kaynakların Sonsuz olduğu üzerine kurulu bir e, Ekonomik yapı ve tabi Türkiye'de de aslında son yıllarda Neredeyse ee, insanla dahil olmak üzere eğer e, ötekileştirdiyseniz ve sizden değilse hareket eden her canlıya karşı böyle bir düşmanlık. Ee, kuş göç yolları işte balıkların doğduğu e, Sinop'taki Hamsilos koyuna e, nükleer santral e, şeyini hamsinin doğduğu yere nükleer Aynen. santral yapmaya şuursuzluk. kalkışıyoruz. Evet e, şuursuzluk vicdansızlık artık ne diyeceğimizi e, şaşırdık ve e, geldiğimiz noktada aslında denizlerimizdeki balık e, popülasyonunu da e, gitgide yok etme e, noktasına geldik. Pelin biz bu gezegene mecburuz. Yani aslında hepimiz buna uyanabilsek o yüzden ben şuursuzluk demek istiyorum. Vicdan çünkü şuradan sonra ancak devreye giriyor. Önce bir kere idrak etmen <gülüyor> gerekiyor. Yani senin buradan başka gidecek yerin yok. Hani ona değdi buna değmedi. Nasrettin Hoca misali karpuz yemenin manası yok. Yani ne yaptığını bilip ona göre hareket ediyor olmak lazım balık da burada güzel bir örnek sadece bir sembol bu şablonu her yere uygulamak mümkün <gülüyor> bütün kaynak diye gördüğümüz şu gezegen üzerindeki her bir katmana uygulamak mümkün eğer bu idrağı yaratabilirsek çok daha adaletli bir ilişki götürmemiz mümkün ve eğer varsa bir yarınımız Ömer abi dinliyorsa o düzelti beni 15 ile 35 yıl geçiyoruz <gülüyor> ömrümüze ama eğer varsa türümüzden bir kavim olsun kalacaksa bir sonraki yüzyıla belki daha iyi daha onurlu usuller geliştirebilir bu sayede. Hı hı hı. Evet. Belki şimdi belki <gülüyor> dinleyicilerimizin pek çoğu tabii bu konularda hassas dinleyiciler aslında sezonda açıldı. Elbette herkes de bunu yemek, tüketmek isteyecek. Yani biz bunu işte elimizde cetvelle mi gezelim diye son yıllarda ellerinde. evet çok karikatürize edildi <gülüyor> ama belki biraz yol, yöntem olarak bir şey önerebiliriz. Karış. Ee... Ben evet. çok önemsiyorum. Yani insanın elinin karışı. Çocukken böyle şey çok yapardık. Bir şeyi karışla ölçmek. Aşağı <gülüyor> yukarı kollarını hmm. açıp onunla bir, bir ölçü belirleyip on, bir değerlendirmek kıyaslamak bu kadar metre mezurayla dolaşmak gerekmiyor ama şöyle bir şey müjdeleyebilirim biraz geciktik bir e, genç ve küçük e, STK olmanın şeyleri bunlar arızaları e, hmm. bir küçük aplikasyon hazırlıyoruz hmm. akıllı telefonlarınıza indireceksiniz bilabeder hiçbir ücreti olmayan tamamen paylaşımı açık umut ediyorum lüfer bayramına daha, daha mümkünse daha öncesine yetiştirmiş Aha, olacağız arka. o zaman da zaten palamutun lüferin arttığı zamanlar orada bütün balık ...yanındaki cetveli ölçüp bakma hmm. şanssız olacak. Hani bu kadarını da <gülüyor> <sınav> söylemiş <gülüyor> İyi, olalım. İyi, aplikasyon hazır olduğunda buradan da anons ederiz. Evet, belki çok teşekkür ediyorum. Gelip anlattığın için bu hafta denizlerdeki durumu... Her zaman. <gülüyor> ...fikir sahibi damaklar ve Slow Food Türkiye'den Defne Kor Yürek'le konuştuk. Biz daha tabii bu denizlerdeki durumu ve balık mevcudiyetini daha çok konuşmaya devam ederiz gelecek programlarımızda. Katıldığın için tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel Güzel güzel günler yarınlar daha iyi olsun inşallah diyelim haftaya görüşmek üzere ekonomi ekoloji.